Erkeğin tesettürü nedir diye bir soru yöneltilirse, şimdi erkeğin tesettürü nedir ee, o da avret yerlerini izah etmeyecek öyle kapanacak. Ya beni Adam kadın zelna aliyukum libanse yuvari savatikum marisha yani avret yerini örtmüş olacak. Onun için İslam dünyasında baktığımız zaman erkekler Osmanlı zamanında cübbe giymişler, şalvar giymişler, Araplar. İzrail'i daha girmişler yani Avret bölgesi hep kapalı olmuş geniş olmuş Pakistan o bölgede Müslümanlar şalvar giymişler üzerine dizlerine kadar olan bir kıyafetleri var o kıyafette dolaşmışlar fakat sonra Batı gelmiş Müslümanlara hayatlarına yaşam şekillerinin bütünüyle müdahale etmişler e bugün bir tekstil piyasası var orada Müslümanca kıyafet üretmiyorlar kardeşlerimiz ne yapacaklar? Yani onlar beden şeklini nasıl ortaya çıkarabiliriz? Hayayı utanmayı gençlerin dünyasından nasıl bütünüyle çıkarabiliriz? Bunun peşinde de o zaman terzilere gidecekler. Onlar diyecekler ki ben Müslümanım, secdeye vardığım zaman avret yerim belli olmasın, o halde bana bir kıyafet hazırlar mısınız diyecekler. Hele böyle beyaz kıyafetler gi giyerler, bedenleri bedenlerinin rengi belli olursa rengi belli olursa kıyafet içi gösterirse o zaman erkeklerin de namazı olmaz ama dar giydiklerinden dolayı avret yerleri belli oluyorsa haramdır tabii. mekruh diyen alimler de var haram diyenler de var